3 aylarda yapılacak zikirler Veya öyle bir namaz var mı diye soracaksın Hay hay yöneltelim hocamıza. Başka bir sualiniz var mıdır Biz de bir sualimizde hayatıya oturunca Yere kalçamız diyecek mi Ayağımızın üstünde mi olacağız tek Yöneltelim inşallah Afiyet diliyoruz efendim Allah'a emanet olun akşamlar. Evet kıymetli hocam Bu mübarek zaman dilimlerine özel evet. bir ibadet var mıdır Eşhurul fâdile Faziletli aylar Türkçemizde de kandil ayları diye ifade ediliyor. Çünkü yanılmıyorsam Sultan II. Selim zamanında Osmanlı hükümdarlarından Allah rahmet etsin. Sultan II. Selim zamanında 3 aylar girince bütün minarelere kandil konarak bu faziletli ayların, bu değerli ayların rahmet aylarının girdiği ifade edilir ve halka duyurulurmuş. Minarelerde kandiller yandığı anda ha o zamanlar takvim vesaire de malum yok. 3 ee, aylar girmiş diye insanlar e, dikkatli haberdar olmaya ediliyor. haberdar edilir. Ve ona göre de bu geceleri ve gündüzleri ihya etmeye teşvik edilirmiş. Ondan sonra da o gün bugün kandil geceleri olarak ne yapmıştır? Dilimize ve tarihimize girmiştir. Ancak e, bu aylar çok faziletli Allah katında değerli aylar olmasına rağmen Peygamber aleyhisselatü vesselam, Efendimiz tarafından özellikle yapılması emredilen şöyle şöyle yapın diye bir ibadet nedir? Yoktur. İbadet yoktur. Ee, var olduğu söylenen hadisler ise çok çok zayıftır. Hı hı. Çok çok zayıftır. O nedenle sayı belirlemeden, şekil belirlemeden, gücü yettiği kadar kişi nafile namaz kılar, nafile oruç tutar, Kur'an-ı Kerim okur, salavat getirir, istiğfar getirir. Önemli olan bu aylar ne yapmak? İhya etmek ve değerlendirmek. Bu ne ayda Sevap hazinemizi, amel defterimizin sevapla doldurmaya gayret etmelidir. Onun için işte 100 rekat namaz regaib gecesinde. Yok böyle bir şey. 10 rekat namaz işte şöyle kılınacak. Bunların hiçbirisini sahih hadisi şeriflerde ve muteber kitaplarımızın hiçbirisinde yoktur. Evet. Ya nedir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin geceyi ihya edin, gündüzünde oruç tutun şeklinde tavsiyeleri vardır. Mesela berat gecesine ulaştığınızda hmm. gündüzünü oruçla, gecesini de ibadetle ihya edin diyor. İbadetle ihya edin derken bakın, genel söylüyor. Şöyle namaz kılın, şu kadar namaz kılın, şu kadar zikir yapın, işte kelime-i tevhid getirin, şu kadar salavat getir. Böyle bir şey ne yapmıyor? Söylemiyor. Herkes kendi imkanına, kendi gücüne, kendi efendime söyleyeyim isteklerine göre o geceyi ihya etsin, gündüzünü de tutabiliyorsa oruçla. Geçesin Özel bir ibadet şekli yoktur. İnşallah bu mübarek zaman ya, e, yarım yanılmıyorsam oluruz. değil mi? Perşembe. Evet hocam. Yani Peygamber aleyhissalatü Efendimiz mesela hadis-i şerifinde beş gece var ki orada yapılan dualar reddolmaz diyor. Samimi ve ihlaslı olarak yapılan dualar Hı -hı. Allah kabul eder. Nedir o? İşte Recep ayının ilk cuma gecesi. Malum geceler önce geliyor günler ne yapıyor sonra Akabinde geliyor. Gelir, evet. Akabinde geliyor. İşte Perşembe kandil ragayıp kandili. Diğeri Cuma gecesi. Cuma gecesi. Diğeri Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. arefe geceleri. arefe geceleri. Bir diğeri de e, Berat gecesi. Şaban ayının ki Berat gecesi 27. gece olan Berat gecesi. E, dualar reddolmaz diyor. O nedenle mümin kul olarak, Müslümanlar olarak bu ayları inşallah elimizden geldiği kadar ibadetle, taatla, zikirle geçirmeye ve amel defterimizi hasenatla doldurmaya gayret etmeliyiz.